Luca, 2. Bölüm O günlerde Sezar Augustus, bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius'un Suriye Valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan, ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede ...sürülerinin yanında nöbet tutarak... ...geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü... ...ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara... ''Korkmayın.'' ...dedi. ''Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size... Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrıyı överek En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. ''Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara ezenlik olsun.'' dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, ''Haydi Betlehem'e gidelim. Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim.'' dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Sekizinci gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk ''Rabbe adanmış sayılacak.'' diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyrulduğu gibi kurban olarak ''Bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu.'' sunacaklardı. O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği kutsal ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi, babası kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun, huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp, halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı, gözlerinle gördüm. İsa'nın annesiyle babası, ...onun hakkında söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp... ...çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk... ...İsrail'de birçok kişinin düşmesine... ...ya da yükselmesine yol açmak... ...ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar... Birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer Oybaan'dan Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip, kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalem'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi. İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh Bayramında Yeruşalime giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar bulamayınca onu araya araya Yeruşalim'e döndüler 3 gün sonra onu tapınakta buldular din öğretmenleri arasında oturmuş onları dinliyor sorular soruyordu onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi... ''Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk.'' dedi. O da onlara... ''Beni niçin arayıp durdunuz?'' dedi. ''Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?'' Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.